Merhaba, Japonya'da tayfun yüzlerce ton radyoaktif suyu okyanusa süpürdü. Tokyo Elektrik Şirketi yani TEPCO, 2011 Fukushima nükleer santral faciası meydana geldiğinden beri kontamine olmuş çok yüksek miktarda soğutma suyunu saha içerisindeki depolarda muhafaza etmeye çalışıyordu. Her ne kadar felaketten sonra günde hala 300 ton radyoaktif su denize boşalıyor olsa da bir taraftan depolama faaliyetleri devam ediyordu. ETAO tyfonu depoladığımız radyoaktif suyu okyanusa süpürdü, diyor TEPCO yetkilisi. Şirket Eylül ayı başında olası bir fırtınanın Fukushima nükleer santrali açısından risk teşkil edebileceğini açıklamıştı. Pınar Demircan'ın Yeşil Gazete'deki haberine göre Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede geniş bir kesim için acil durum çağrısı yaparken Fukushima eyaleti içerisinde Tochigi ve Ibaraki'nin risk altındaki şehirler olduğunu, göçük ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Bunun üzerine on binlerce insan evlerini terk etti ve sel binaları, arabaları yuttu götürdü. Birkaç kişi kayıp ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji yetkilisi Takuya da katıldığı acil durum basın açıklamasında böylesine bir sahanağa, daha önce deneyimlememiştik, ölümlü olaylar yaşanabilirdi şeklinde korkusunu ifade etti. Pınar Demircan'a göre Japonya'da bile bu yoğunlukta sağnağın görülmediğinin söylenmesi, iklim değişikliği kaynaklı afet halinin nükleer santrallerin teşkil ettiği risk boyutunu büyüdüğünü gösteriyor. Diğer taraftan afet karşısında nükleer santraller için standart inşaat sahasında alınan önlemler haricinde bir önlemin alınmıyor oluşu da bu riski arttıran faktörler arasında. Gelelim Türkiye'ye Karaburun'a. Yeşil Holding'in Karaburun'da yapacağı balık çiftliğine bir onay çıktı. Yaşar Holding'e ait Çamlı Yem tarafından Karaburun Küçükbahçe'de yapılacak balık çiftliğine Valilik ÇED olumlu kararı verdi. Rüzgar santralleri, taş ocakları ve balık çiftlikleriyle mücadele eden Karaburun'da yeni bir projeye daha böylece onay çıkmış oldu. Ege'de sonsöz.com'da yer alan habere göre daha önce halkın tepkisi ve eylemler nedeniyle çet toplantısının iptal edildiği proje için alınan karar sonrasında çalışmalara başlanması söz konusu. Şirket Karaburun Küçükbahçe mevkiinde yıllık 2500 ton yani 2.500.000 kilo çipura ve levrek üretecek. Öte yandan şirketin Çeşme Ildır'da bir balık üretim alanı daha bulunuyor. Tesiste yaklaşık 12.000 metrekare karasal ve 36.000 500 metrekarelik denizel alanda üretim yapılıyor. Burada yılda 7 bin ton levrek, çipura ve 74 milyon yavru balık üretiliyor. Bakalım karaburunlar bu endüstriyel üretimin gerçekleşmesine izin verecekler mi? Bilim insanları dünyadaki fosil yakıtların tamamının kullanılması halinde Antarktika'nın eriyeceğine ve gezegenin sıcaklığının insan yaşamını mümkün kılan dereceleri, aşacağı uyarısında bulunarak ayrıca Antarktika'da yaşanacak erimenin su seviyesini tehlikeli bir biçimde arttıracağı belirtildi. El Cezire'de yer alan habere göre yeni bir araştırma fosil yakıtlardan vazgeçilmemesi halinde dünyanın kıyı kesimlerinin sular altında kalacağını ortaya koydu. Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünyadaki en büyük buzulu temsil eden Antarktika, buz örtüsünün erimesi halinde Şangay, New York ve Tokyo gibi büyük şehirler, Tamamen sular altında yok olacak. Geride kalan fosil yakıtların tamamen tüketilmesi nedeniyle Antarktika'da yaşanacak erimi su seviyesinin 58 metre yükselmesine neden olacak. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini haritadan silecek ve bir su altı eyaleti haline getirecek. Araştırmada yer alan Almanya'nın Posta mensüsünden Ricarda Winckelmann su seviyesinde yaşanacak bu denli bir artış medeniyet tarihinde öngörülmemiş bir olay. İfadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Carnegie Enstitüsü'nde görev alan Ken Caldera ise eğer atmosfere saldığımız karbondioksit oranını azaltmazsak bir milyardan fazla insanın yaşadığı bölgeler sular altında kalacak yorumunu yaptı. Paris'te gerçekleştirecek iklim değişikliği zirvesinde tüm ülkelerinin karbondioksit salım oranlarını azaltmak için ortak karar alması bekleniyor. Böyle bir ortak karar alınmaz ve önlemler alınmazsa Türkiye'de de bütün verimli tarımsal ovaların sular altında kalması söz konusu bu da. Ülkemizde açlığın baş göstermesi anlamına geliyor. Tabii ki sıcaktan daha önce herkes ölmezse. Almanya'dan Hindistan'a pedal çeviren Alman turist uğradığı ülkelerde görme engellileri bisikletle gezdiriyor. Almanya'nın Tetnang kentinden geçen Haziran'da bisikletiyle yola çıkan çevremenisi Patrick Kaiser... Kastamonun İnebolu ilçesine ulaştı. İnebolu'da bir süre dinlenen Kaiser, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında uğradığı ülkelerdeki görme engellileri bisikletiyle seyahat ettirdiğini söyledi. Türkiye'ye de 15 Ağustos'ta giriş yaptığını ve İstanbul'dan aldığı bir görme engelli vatandaşı Bartın'a kadar... Amasra ilçesine kadar bisikletiyle götürdüğünü belirten Kaiser bisikletimin önünde onlar için bir koltuk ve pedal var bu sayede rahatça seyahat edebiliyoruz birlikte dedi. Seyahatin karbon ayak izi de yok üstelik ne güzel. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.